Oh yeah. 지갔대 Merhaba Kainat. Bugün 23 Mayıs Pazartesi. Yıl 2011, ay 5, gün 143, hızır 18. 1432 Hicri Cemaziye Lahir 20, 1427 Rumi Mayıs 10. Fırtına, yağmur. Ya. Günün tarihi. 468 yıl önce bugün 23 Mayıs 1543'te dünyanın güneş etrafında döndüğünü ilk kez ispat eden bilim adamı Kopernik öldü.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 Yemek Listesi gün 143 Püreli Kadınbudu Köfte Pilaki, Salata, Meyve Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Good Golem Miss Molly adlı rock Roll'un kurucu parçalarından biriyle açtık. Yani onlarla başlayan bir dizi şarkıyla başladı. söylenebilir rock Roll devriminin tırnak içinde. Onun yaratıcılarından besteci Robert Blackwell ya da Bumps Blackwell doğum gününü kutluyoruz. 1918'de doğmuştu kendisi. Çok verimli, yetenekli bir şarkı yazarı, aranjör ve aynı zamanda da prodüktör çok önemli. Bu biraz önce Little Richard'dan dinlediğimiz parça olduğu gibi başka pek çok önemli parçaya da imzasını atmış. Ayrıca da Little Richard, Ray Charles, Quincy Jones, Lloyd Price, Sam Cooke, Herb Alpert, Larry Williams ve Sly ve Family Stone gibi çok önemli müzik insanlarının da popüler müzik aleminin çeşitli dallarındaki insanlarına da müzik kariyerlerinin başında Baya yardımcı olmuş, Keş, keşfetmiş bile sayılabilir bazılarını. Evet, Robert Bumps Blackwell 23 Mayıs 1918'de doğmuş. 1985'te hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, haberleri özetleyecek olursak bir kere fırtınalar götürüyor ortalığı. Ondan hemen Amerika'da ve Hindistan'da çok ümümlü, Büyük aşırı iklim olayları gene var, hava olayları. Onlara değinebiliriz. Çok vahim saldırılar da var dünyada. Ölümcül saldırılar da var Pakistan'da ve Irak'ta. Ama günün en önemli haberi herhalde İspanya'da devrim. Demokratik bir devrimin ateşinin yanıyor olması. Pek Türkiye'deki gazetelerde rastlanmadığımız bir olay. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde var sanıyorum. Bir tek onu da gördüm ben ama çok ayrıntılı bir tarama yapamadık. Ee, öte yandan da hafta sonunda Büyük Anadolu yürüyüşündeki insanları da ülkenin dört bir tarafından gelip Ankara'da buluşan insanları da polis gölbaşında tuttu sokmadı. Gerekçesini bilmiyoruz. İkinci önemli haber de o. O da herhangi bir gazetede pek rastlamadığımız olaylarından bile önemli sayılmıyor herhalde. Cumhuriyet'in birinci sayfasında vardı bir tek. O da ayrıntı vermeden bir resim alt yazısı olarak verilmişti. Onun dışında Radikal'de de küçük bir haber vardı. Bu konuyla fazla ilgilenilmediği değil, söylenebilir. şampiyonluk hikayesi değil tabii. Evet. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, ligde şampiyon olduğu hikayesi de bugün bütün medyanın manşetlerini Okumak isteyenler için seri yazılarda başlıyormuş. Adım adım hikayesinin anlatıldığı şampiyonluğu. Adım adım hikayesi. Evet. Bu arada bazı seçim haberlerinden de bahsetmeliyiz. Türkiye'nin dışındakilerden. İspanya'da iktidar partisi yerel seçimleri kaybetti. Ee, ve Merkel'in partisi de yine hezimete uğradı. Almanya'da bunları da söylemek gerekiyor. Körfez ülkelerinin e, ayrıca da Suudi Arabistan'da ve Körfez ülkeleri yönetimlerinin de terörizmi, İslami, yani aşırı İslam durumunu, terörizmi demeyelim ama ekstrem, aşırı ikram, e, İslam durumlarını da destekleyen paralar verdikleri de haberler sızma haberler arasında yer alıyor. Bunu da belirtelim bu Wikileaks'ten gelen bir haber gene Pakistan'ın da aslında gayet saygın Don gazete, Şafak gazetesinden gelen bir haberdi. Evet bu haberler bir de hafta sonundan gelen çok Türkiye'de siyasi hayatı nedense sarstı görülen Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetiminde. Başkanlık Divanı'nın farklı ülkücülük sitesinin koyduğu yeni görüntülerin ardından istifaları birbirini kovalaması olayı da vardı. Onu da söyleyebiliriz. Bir de tabii belki de en önemli haberi atlamak lazım. Dünya sona ermedi. Hala devam ediyor. Ha, o birinci haberde evet. evet. Ben atladım onu. Evet bir rahip 89 yaşında çok milyonlarca taraftarı olan ve meslektaşımız aslında radyodan yayın yapan bir rahip pek çok insanın evini çocuğunu, çocuğunu destedip e, yollara düşmesine yol açan hatta evini arabasını filan satıp artık bir sonraki hayata hazırlanan Amerikalılar da olduğu belirtiliyor yani dört bir tarafında. Onlar da pek diyecek bir şey yok aslında. Kıyame dünyanın sonu geldi diye yola çıktılar ama olmadı. Fakat çok hoş bir Twitter mesajı gördüm ben. E, kalanlara ne olacak diye müthiş endişeleniyorlardı onlar. Kalan iyi insanlar, komşularımız falan diye bu uyarıya dinlemeyen. Biz de onlara üzülüyoruz ve üzülmeyin canım o kadar dünyanın sonu değil deriz diye bir tweet geldi ki güzeldi doğrusu. Evet. Tabii şey var. Daha 2012'si var bunun. Evet var. Onu i̇zlemeye devam edeceğiz. Peşinizdeyiz. <gülüyor> evet. Şimdi bu başa döner, dönersek Missouri'de 30'dan fazla insanın öldüğü haberi var. Bir korktum sonucu. Bu yani olağanüstü yükselen rakamlardan bahsediyoruz. Başarı iklim olaylarından. İklim değişikliği Herhalde hat safhada vurmaya başladı. Doğrudan doğruya mesela bütün bir şehir Joplin şehri kasabası diyelim. Doğrudan doğruya böyle atom bombası inmiş gibi. Ve e, olağanüstü hal ilan edilmiş tabii. En az 350 kişi geçen ay e, hortumlar ve fırtınalardan ölmüştü Alabama ve 6 güney eyaletinde. Şimdi gene tam o şehrin ortasından Joplin şehrinin geçmiş. Ve inanılmaz fotoğraflar var yani. Walmart gitmiş, Home Depot dükkanı gitmiş. Gerçekten inanılmaz fotoğraflar var. The Atlantic dergisinden ulaşılabilir. İşte dinleyicimiz La Fresco da sağ olsun tweetlemiş bunu. Görmek mümkün. Hakikaten abstrakt fotoğraflar diyebiliriz. Yani böyle işte tamamıyla su altında kalmış evlerin, çatılarının bir çamur deryası içinde yüzmesi... Tek bir ağacın yine çamur deryası içinde olması falan. Ama işin ilginç tarafı hani Türkiye'de nasıl e, siyasi alan içine siyasi olan girmiyorsa işte onun yerine özel üzerinden siyaset yapılması tercih ediliyorsa Amerika'da da e, o kadar olmasa da benzer bir eğilim var. Fazla e, siyasi söylemleri içinde en azından duyamıyoruz Barack Obama'nın falan. Bir kere bir de söylemiyorlar. Yani e, bütün bu şeyde Amerikan televizyonlarını izlemiyorum tabi ama izleyen bir yorumcuların mesela Amy Goodman bu konu üzerinde çok duranlardan biridir. Demokrasi now. Radyo ve televizyonundan benzersiz Amy Goodman bir kere bile söyleyene rastlamadım diyor sürekli olarak. Yani bunun küresel iklim ile bir ilgisi olduğunu bağ kur kurmaya çalışan. Ortalığı kasıp kavuruyor yani. Ama böyle işte. Zaten Amerikalılardan bir tane e, me, şey, çevre komisyonu başkan yardımcısı da küresel ısınma olmayacaktır. Yani küresel iklim değişikliği olmayacaktır. Çünkü Tanrı söz verdi Nuh'a bir ikinci tufan yapmayacağını söylemişti. Vaat etmişti diyor. Zaten. Nuh Fakat... yalan söylemez. Evet. Evet bu şekilde. Aynen öyle. Evet. Nixon adlı bir Missouri valisi eyalet başındaki adam da J. Nixon şey demiş, arkası gelecek demiş. Bitmedi demiş fırtınalar yalnız. Dikkatli bakın gözünüzü fırtınanın gözünden ayırmayın demiş. Bu yerinde bir uyarı olmuş tabi. bizi kulağınızda bizde olsun bir kulağınız. Böyle bir deyiş var değil mi İngilizce'de? <gülüyor> evet peki. Ee, ...oradan başka bir toplumsal e, fırtına durumlarına... ...ama bir de Hindistan'da da hemen söyleyeyim... ...Uttar Pradesh'te bir acayip fırtına var... ...42 en az 42 ölü bu da NTV, MSNBC'den gördük... ...50'de yaralı var en az o da... ...ve bütün ağaçlar kökünden sökülmüş... ...evler yıkılmış, elektrik direkleri devrilmiş... Hükümet sözcüsü bize 42 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi demiş. Hükümet sözcüsü bunu söylerse şeyden mi alıyor? Semalardan mı alıyor acaba haberi? Bize bildirildi diyor. İnmiş. Evet. Evet oradan geçelim Pakistan'a mı diyecektin sen? Tamam Pakistan'a geçelim. Yani korkunç ağır bir saldırı olmuş. Bu çok yeni bir haber. Militanlar Karaci'de hava üstüne saldırmışlar. Silahlı insanlar en az 11 askeri öldürmüşler. 16 kişi de Bağdat'ta ölmüş. Bu arada onu da söyleyelim. Yine intihar saldırılarıyla ve işte... Evet... Saldırılar dolu bir hafta sonu. Bağdat ve çevresinde. Fakat bu şey, Pakistan'da şimdi gördüğüm bir ufak detay var. Bu da tuhaf yani. Ee, ellerinde Çinli rehineler varmış. Saldıranların bir kısmının. Yani daha şimdilik bitmemiş olay. Mehran adlı hava üstünde korkunç bir şey. Taliban. Usame Bin Laden'in intikamı diyorlar. Birkaç da saldırı. Bunu da üstlenmiş Taliban örgütü. Peki bunları geçiyoruz ve gelelim Büyük toplumsal fırtınaya İspanya'ya. Evet İspanya'da e, Başlayan bir Hükümetin yaptığı kesintilere Her şeyden önce yönelik olarak Başlayan bir tepki var. E, özgürlük istiyoruz. Gerçek demokrasi istiyoruz. E, sadece bankacılar için e, özgürlük Değil. E, sloganlarıyla insanlar özellikle Başkent Madrid'din Puerto del Sol Meydanı olmak üzere evet, Puerto del Sol'un adını da neye Çevirmişlerdi demokrasi meydanı Bir ad değişikliği Konuşmuştuk ama hatırlamıyorum şimdi Galiba Yine tahrir benzeri Özgürlük veya benzer bir isim koymuştu diye hatırlıyorum ben de Güneş meydanı evet yeni bir Yol açıyorlar ben aslında Şey geldi Antonio Machado'nun ünlü çok ünlü şiir geldi Yol Yolcu yol yoktur Yürüye yürüye olur yol Onlar da Kendi yollarını orada meydanlarda Açıyorlar yani bütün yasakları çiğneyerek Filan dün aslında bir ara Bu gelmişti Aklıma bir tweetleyeyim dedim Sonra beceremedim Ama ben... ufak çaplı bir heyecan yarattı <gülüyor> Tweetleme girişiminiz devamını bekliyoruz. Ee, bu arada şey bunu gönderecektim Maçada şiirini. <gülüyor> İyi olurmuş aslında. Ee, orada da çok e, Tahir benzeri dayanışma hikayeleri şimdiden başlamış durumda. İnsanların e, ellerinde yiyecek içecek ne varsa oraya yolladığı organizatörlerin bunları e, işte, ufak el arabalarını yükleyip dağıttığı e, geceleri. Bile orada bekleyen 10 bin kişinin en azından maddette meydanda 10 bin kişinin e, bekçilik yaptığı e, bu gibi hikayeler gelmeye başladı şimdiden. Ve e, şeyi de hatırlatalım. Yasaklandı İspanya'da bu gösteriler aslında. Ama seçimle ilgili olarak. O, o Seçim propagandası olmasın. E, yani seçimler öncesinde toplantı yasağı var ama göstericilerde... Şık bir cevap vermişler kendi yollarını ayak izlerini bırakmışlar yani yolda maça doya uygun bir şekilde ve şey yapmışlar. Saat tam 12 olmasını beklemişler ve saymışlar böyle yüksek sesle 12 olur olmaz asıl gösteriyor o zaman başlamışlar yasağın başladığı anda yani. E, ve işte yasağın da aslında e, bu gibi şeylerin nasıl geçersiz olabildiğinin bir başka örneği de oldu e, bir anlamda çünkü polis gitti oraya. Ama e, polis seyretmekle e, yetinmiş haliyle. E, hatta göstericilerin bir kısmı da e, işte, polis memurları siz de bize katılın şeklinde e, slogan da atmış. Son derece barışta ama yani ben e, bağırıp çağırma e, demek demedim. Yani e, ağızlarını mesela bantla kapatarak. Evet, son derece yaratıcı. Başlamışlar yani seçim yasağı var biz ancak... Buradayız böyle konuşabiliyoruz diye mesela. hoş evet. görüntüler vardı doğrusu. Yani e, dünyanın özellikle işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanmakta olan e, ayaklanmalar ve devrimler silsilesi Avrupa'ya da sıçrıyor mu e, sorusunu insanın aklına getiren ve bir anlamda da umutlandıran. Son derece. E, işte bu yani bardak meselesine gene geliyoruz yani bir yandan bütün... Feci şeyler olup biterken dünyada hem iklimsel hem de toplumsal bazı yıkımlar öte yandan da büyük bir neşe, yaratıcılık ve espri içinde diyelim. İspanya'daki gençler de evet, ne yapsak dinliyorlar. 20 ne? işsizlik ve gençler arasında %41 işsizlik oranının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve hükümetin e, bununla başa çıkma yöntemi e, aslında hani insan mantana da ters gelen bir şekilde kesintilere gitmek daha fazla. İşte bütçeyi mi dengelemeye çalışıyor ne yapıyor ama e, o da toplumsal e, infiali nasıl önüne geçebilecek bir şey. insan. Pek anlayamıyor. Bu arada e, Guardian'daki haberde göstericilerinden bazılarıyla yapılan ufak e, görüşmeler de var. Burada bir tanesine e, Jamie Vulea isimli, yanlış telaffuz ediyor olabilirim, bir göstericiye e, sormuşlar. Yani bu Arap baharının Avrupa'nın güneyine sıçraması olarak değerlendirilebilir mi sorusuna. Yani bizi gerçekten e, hayatlarını protesto ederek riske atan insanlarla karşılaştıramazsınız cevabını vermiş. Ama e, evet demiş e, tabii ki Arap Baharı'nın cesaretinden ilham aldık. Evet yani e, şimdi zaten e, seçimler öncesinde bu yerel seçimler öncesinde e, büyük bir kalkışma oldu. Ve en büyük şey de tamamen barışçı. Renkli ve yaratıcı olmasıydı. Bu arada Fidel Castro da Küba'dan şey yapmış. NATO ordularını şimdi de gönderecek misiniz İspanya'da ayaklananların üzerine demiş. E yerinde bir soru olmuş. Doğrusu evet. E, bir de tabii şey var yani bu e, İspanya'daki ayaklanmadan da bahsederken. ...son derece barışçıl yürüyen ayaklamadan bahsederken... ...hani bunun sadece seçimlerde bir tarafın güç kaybetmesi... ...diğer tarafın kazanması çerçevesine değerlendirmemek gerekir. Aksine bu düzene bir başkaldırı söz konusu. Ee, sadece iki partiden veya iki e, aslında aynı politikayı savunan... ...sadece ismi farklı olan neticede iki partiden ibaret bir siyasi sisteme karşı... ...bir başkaldırı olduğunda çeşitli göstericiler... ...farklı farklı göstericiler farklı farklı yerlerde dile getirmişler. Evet yani bir gün gazetesinde Türkiye'de medyada gören tek gazete diyebiliriz bunu. Birinci sayfasından dikkatli bakan bu İspanya'daki olup bitenlere İspanya'daki gerçek demokrasi için manşeti altında İspanya'daki küçük partilerin temsiline izin vermeyen siyasal düzenin sadece iki ana partiye yaradığını belirten gençler günlerdir meydanlarda gerçek bir demokrasi talep ediyor diye. Mesela şey de güzel. Güzel şeyler var. Sistem hatası. Bilgisayar terimleri. Error del sistema diye yazmışlar mesela. Altında da Spanishare Spanish Revolution, pardon. Görülmüş. Benim Spain en değil? beğendiğim eee socialistdunya.net yani socialistworld.net sitesinde yer alan bir fotoğraf. Yine bir, e, bu da gerçi ciddi bir moda oldu. ve ee, Biraz klişe başladı ama yine de ilginç oluyor. Bir Guy Fawkes maskeli. Ee, işte bir gösterici. Nobody expects this French Revolution. Bu, ünlü Monty Python skeçine referans vererek. Kimse İspanya, e, Engizisyon'unu beklemez. Kimse İspanya devrimini beklemez. Evet, sloganı. Tabii Guy Fawkes maskesi şey meşhur etti o film. Ben kendi payıma çok beğenmedim. Müthiş meşhur oldu o film ama ben detta filmi. E, ama bir anarşist, sabotör aslında. Yani idam edilmiş bir sabotör Guy Fawkes. Bilindiği gibi Meclis Havva'ya uçurmaya kalkmış. Kısmen de başarmış. Proto-anarşist diyebilir miyiz ona? Evet, anarşistlerin öncüsü ama teröristlerin de öncüsü diyebiliriz bir şekilde. Evet. Eğer terör böyle bir şeyse devre, şiddet ve korku. Tabii orada açılıyor. nereden geldiği evet. vesaire. O sırada parlamentonun kimi temsil ettiği gibi e, çeşitli başka şeylerde giriyor. Hani biraz anakronistik bir yorum da e, olabilir tabii. Evet, yani. hiçbir zaman terörde tanımlanamadı zaten. Onun evet. için peki vazgeçtim onu söylemiyorum ama. Anarşizmin öncüsü bir Bir başka YouTube'da da kullanıldığını gördük ama. Ondan bahsetmeyelim. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çok eğlendik aslında. <gülüyor> ama siyasi parti propagandasına girer. Parti değil Seçim. o? Seçim. Evet parti değil. Bir He. grupta YouTube'da var. Guy Fox maskesiyle Yüce Türk milletine hitap ediyor. <gülüyor> evet var maalesef. Onu da geçtik. Çok eğlenceli ama. Ee, İspanya'da e, yani şeyi de beğendim ben. İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcava hükümet e, e, uygulayacağız biz. Kanunlar neyse onun gereğini yaparız demiş başta. Bu çok tanıdık bize son derece aşina olan bir söylem. İçişleri Bakanı. Fakat bakmış ki pek öyle kanunların uygulanabileceği bir durum olmayabiliyor on binlerce genç oralarda bayraklarla ve bantlarla filan ağızlarında dolaşınca tonunu biraz değiştirmiş. Yani polis bunu bir sorunu başka bir sorun yaratarak çözemez gibi çok kıvrak bir ya bu aralar hakikaten şu dağ gösterisi yapmış. Bizim Antigone Momut dediğimiz şeyler o kadar çabuk çoğalıyor ki e, hayra yormak lazım ama bence. Evet herhalde. Yani, yani e, meşru olanla yasal olan arasındaki fark, çizgi meselesi bir kez daha böyle ortaya çıkıyor. Bu arada İspanya'daki e, göstericilerle bir dayanışma gösterisi de e, 20 Mayıs'ta İstanbul'da İspanya Konsolosluğu önünde yapıldı. Onda. da Söyleyelim. Evet yani İçişleri Bakanı galiba bu işi bu şekilde çözemeyeceğini e, anlayacak. Bizi kamu sağlığı ve kamusal eğitim haklarından tamamen yoksun daha doğrusu bunları ortadan kaldırmak istiyorlar demiş mesela protestoculardan Natividad Garcia ve şeylerin yarısı. Ee, ne derler adına gençlerin yarısından fazlası zaten işsiz üstelikte de şeyde yükselttiler demiş emeklilik yaşını ve baya zor durumda aslında ee, İspanya'da hükümet erken seçime gitmeyeceğini açıklamış ama seçimde müthiş bir yenilgiye uğradılar aslında gösteriler gölgesinde yerel seçime yani 54 galiba kentte ve yerleşim merkezinde 54 müydü sayısını tam hatta 50 kentinde eş zamanlı olarak başlatılmış ve bir haftayı da geride bıraktı. Sonunda da dün seçimlere gidildi ve e, tamamen... E, Yerel seçimleri iktidar partisi hezimete uğrayarak kaybetmiş. José Luis Rodriguez Zapatero, yenilginin faturasını kime çıkartmış? Kötü ekonomi. Dış güçler mi? Yok, kötü ekonomiye. Ee, evet, yani bir etkisi vardır tabii kötü ekonominin. Fakat şimdi şöyle bir <gülüyor> durum yüzde. Kötü ekonomiin faturasını kime çıkartmış? Dış güçlere. Tahmin, öyle tahmin ediyorum. bunu Herhalde. uydurdum ama olsa olsa. Gerçi orada da hani çok da haksız sayılmaz bir empoze edilen neoliberal küresel sistemde yok değil. Değiştirsinler. Doğru. Bununla ilgili de tabii umut verici şeyler var. Örneğin meydana toplayanlar Madrid'de sadece öyle slogan atarak geçirmiyor vakitlerini. Gayet düzenli olarak bazı göstericilerden çıkıp böyle bir... Sosyal tartışma bir kamusal alanda kendi önerilerini işte yapmaları da söz konusu. Tam da bunu kastediyorum işte. Arkasını getiremem diye o tweet'i orada bıraktım. Yoksa işte şimdi kendi yollarını oracıkta çiziyorlar. Oradan geldi Maçadır'ın iç savaştan kalma bir şiirdir o yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi mesela sosyalistler... Kalemiz diye baktıkları Barcelona ve Sevilla'da da seçimleri kaybetmişler bir güzel. Ve başbakan işte Avrupa'da kötü giden ekonomi ve artan işsizliğe karşı e, böyle oldu filan demiş. Erken seçime gitmeyeceğiz demiş Napatero. Ekonomik reformlar yaparak yeni iş sahaları açma sözü vermiş. Evet, Ama dün gene sokaklardaymış herkes. E, haliyle. Yani çünkü o yapılan ekonomik reformlardan da bir ikrah edilme durumu söz konusu. Zaten reform kelimesinden de ikrah getiriyor insan. Bütün ne yapılırsa adına da reform diyorlar. E tabii. Yeni konuş oluyor. İşte e, reform veya artık daha köklü bir şey. Biraz insanlar reformdan ötesini daha e, kapsamlısını ister oldular gibi geliyor. Bu da kendi içinde olumlu olarak değerlendirilebilir. Tabii eminim çıkacaktır yine şeyler. Ama bilmiyoruz nereye gideceğini falan. Tavrı bilmiyorsun. Bunun da bilmiyorsun nereye gideceğini. Evet. Peki bir ara verelim. Ondan sonra Almanya'da da Merkel'in ne kadar e, vahim bir duruma düşmüş olduğunu Zevkle. tartışırız. Açık Gazete evet. Come on become a sweetie pie She's my rock and roll baby's apple of my eye Better the to rock and roll flat top cats and the dollar red dot I the gym to the sock hop ball the doors the really the cats are going wild a mutual release my day And I'm done with the dog I'm headed for the gym To the soccer ball The joints are the jump And the cats are going wild And the little lips are my daddy ready, ready, ready, ready I'm ready, ready, ready I'm ready, ready, ready I'm ready ready, ready, ready, ready To rock and roll I to kick all my shoes Roll up my faded jeans Grab a rock and roll, baby Pour on the steam A shovel to the left A shovel to the right For the rock and roll To live in the night Ready Teddy Bu da kraldan Elvis'ten dinlediğimiz bir parçaydı Ama parçanın özelliği gene bugün doğum gününü an, kutladığımız Andığımız Robert Bumps Blackwell'ın ünlü bestelerinden biri olması Bu da 1950'lerin sonlarında and roll The... Yükselişinin büyük patlamasının en önemli şarkılarından biriydi. Onun altında da bu Blackwell'in imzası var. Bumps Blackwell'in ve bizzat kralında kendisi, Rock'n Roll kralının kendisi Elvis'ten dinledik. Ama başka yorumlarına da fırsat bulursak yer vermeye çalışacağız. Mesela Adriano Celentano'da İtalya'da bunu gayet hoş bir yorumla. O tarihlerde. Elvis'in zaten rock'n'roll kralı olması benim pek hoşuma gitmiyor. Öyle nitelenmesi. Onu da söyleyeyim yani. Bu konuda seninle her türlü şeye girelim kavgaya. Elimde çok kuvvetli kanıtlar var. Başka Onun zaman. tartışmasız kral olduğunda Elvis maddesiyle karşına çıkabilirim şeyden. <gülüyor> Açık kitaptan. <gülüyor> Peki e, oradan şeye geçelim. Merkel'in durumuna. Geçelim. Buna da üzülüyoruz çok. Üzülüyoruz. Almanya'da bu yıl 9 eyalette seçmen sandık başına gittiği için süper seçim yılı olarak nitelendiriliyormuş. Voice of America'nın haberi Cem Dalaman e, muhabir oradan Voice of America'ya bildiriyor. Pazar günü Bremen'de yapılmış seçimlerde ve CDU Hristiyan Demokratlar Birliği yeni bir Hezimete uğramış. Bu da şaka değil aslında. Tıpkı o şeydeki gibi küçük geçiyor bu haberler ama. Bu çok ciddi bir şey ama işte. Bu sadece e, Türkiye basında küçük geçmesi falan filan değil. Hani Almanya ve dünyadaki e, neoliberal basının büyük çoğunluğunda küçük geçmesi durum. Çünkü Merkel e, ve CDU hükümetine büyük bir e, işte bu çıkar grubu medyası dediğimiz şey var ya. Hani birkaç defa bahsettik. Evet. E, o... Neoliberal çıkarları temsil eden kesimi, kesimi e, çok ciddi bir destek veriyor ve bunlar fazla da yer bulamıyor o nedenle ama e, bayağı ciddi bir şey. Hani yeşiller ve yeşillerin de arkasında kalması Seydeo'nun Bremen'de daha önce e, yani Mavya reyaletinde. Şey, hiçbir zaman kalesi değil ama Bremen ama e, yani... ...böyle bir şey değil. Bremen Ama öyle... Ve... ...aksettirildiği gibi de yekpare bir... E, blok destek de yok hani... ...hiçbir zaman. Katı can, canım... ...yani Bremen ve Breymen... ...hafından oluşan en küçük... eyaletmiş etmiş işte yani... ...700 bine yakın nüfusu var... ...ve e, işte... ...500 bine yakın da seçmeni... ...olarak sandık başına gitmiş... ...yani Sosyal Demokrat... ...parti 65 yıldır... ...orada... Ya tek başına ya koalisyonlarla iktidarda olduğu bir yer. Ama bir önceki seçimlere göre oy oranını sadece %2 artırmış mesela ve %38 almış oy. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise Merkel'in iktidardaki partisi %6'lık bir ciddiye alın alınması herhalde beklenebilecek bir oy oran, oy kaybına uğramış ve %20'ye inmiş. %20,2'ye ve bunu hiç beklemiyordu deniyor. Neden beklemiyor? Onu da ben de anlamakta güçlük çekiyorum yani. Asıl tabii Yeşiller burada ikinci büyük parti konumuna gelmişler. Geçen seçimlerde oyların yüzde %16, 16,4'ünü almışken şimdi yüzde 22 onda sekiz yüzde 23'e çıkmışlar. Yani ikinci parti olmuş bayağı da üç puana yakın geçmiş şey. Merkel'in Hristiyan Demokratlarını Bremen'de Az değil tabii Bir de e, şey de var hani e, Bu nedeni Araştırılması isteniyorsa Daha doğrusu nedeninin araştırılması Gerekiyorsa analiz edilmesi gerekiyorsa hani Biz de CEDO'ya yardımcı olalım kendimizce Örneğin Merkel'in sözleri oldu 19 Mayıs'ta e, Güney Avrupalıların Yeterince çalışmadığını Söyledi Merkel ee, çok fazla tatil yaptıklarını ve erken emekli olduklarını dile getirdi Yunanlıları kastediyor herhalde Yunanlıları, Portekizleri Sicilya. ve İspanyolları kastediyor Bir de İtalya'nın o gözden çıkarılan Sicilya kesimleri evet, herhalde şey demiş Tabii ki dedi Almanya yardım edecektir ama Almanya kendisine yardım edene yardım eder dedi Allah gibi Almanya'da mı? E tabi Öyle. Bir, bir bakıma öyle. Öyle konumlandırmış oluyor. Evet, ee, yalnız Hristiyan Demokratlar tarihi, Almanya'nın tarihinde ilk kez üçüncü duruma düşüyor. Bu da bu olağanüstü önemli bir şey yani. Evet. E, bu da şeyi gösteriyor. Hani böyle sürekli bir e, ve doymak bilmeyen bir büyüme hedef peşinde. E, kar peşinde. Biraz daha dağılıma önem verilse belki de Hristiyan demokratlar bu kadar düşmez ama işte sorun da şu insanlar bu taleplerle çıktığı zaman işte bunları tartıştığı zaman falan ideolojik bakıyorsunuz deniyor ee, olaya hani bunların pragmatik ve pratik talepleri olduğu kimse tarafından dile getirilmiyor ideolojik bakıyorsunuz yani diğeri ideolojik değil çünkü o öyleydi dünyanın düzeni bu ee, dayatması var asıl en ideolojik olanı o tabi. Evet. Ama gözden kaçıyor. Yani şey zannediliyor ama yani nükleer işte Fukushima dayı içi'deki Japonya'daki şeyden sonra işte Almanya'nın nükleer enerji şeyini devam politikasını devam ettirmesinden yeterince aktif olmamasından kaynaklandığı da söyleniyor ama esas mesele bu neoliberal politikaların dünya çapında iflasa doğru gitmesi diye düşünüyorum ben şahsen. Yeşillerin tabii yalnız ondan değil, nükleer şeyden doğru, do, radyasyon meselesinden dolayı değil yükselmesinin sebebi. Çok daha adil bir şeyi de savunuyor olmalarından tabii. Adil bir ekonomik düzen e Tabii ki yani bu, bu adalet söylemiyle doğrudan bağlantılı zaten bu konu. Bir de şöyle bir şey var. Yani bir yandan bunlar olurken, bir yandan da e, bu neoliberal bakış, bu nasıl diyelim ona iktisat aklı mı artık ee, o da hala hakim işte şey çıkıyor geçtiğimiz senelerde hiç unutmam ee, işte ...iklim değişikliğinin faturası... ...beş trilyon dolar olabilir falan gibi bir haber... ...çıkmıştı. İşte şimdi Fukushima'daki... ...felaketin faturası... ...işte şu kadar olabilir. 183 milyar dolar diye... ...son verdikleri fatura buydu bize. Hayır olamaz. İşte o hata... ...orada zaten yani o hesaplanabilir... ...hani o ucuz biten reklam var ya... ...paha biçilemez falan gibi. Ee, bazı şeyler... ...hakikaten öyle ama yani, yani o klişeden... E, ...yola çıkarsak... ...zaten bunlara paha biçebildiğiniz anda... E, biçilebilir oluyor. Yani birden biri o hale geliyor. Sizin için pa biçilemez. Başkası için biçilebilir. Başkası karşılayabilir onu veya size ödetirse gayet güzel olabilir. E, Durumda bu zaten. İşte örneğin Ekvador'da yaşananlara bakın. Hani o e, Şevron'a dava açılması olayı var ya. Bir sürü Havza'nın canını okuduğu için Şevron. Ne oldu orada? Dava açıldı. Bir tazminat falan da kararda da çıktı. Ekvador mahkemede. Ama ödemiyor tabii. Ödemiyor tabii. Evet. Ödemek durumunda olsa bile bir şirket olarak kendi sermayesi kadar ödeyecekti. Bugün BP'nin Meksika Körfezi'ndeki tazminatta yaptığı gibi işte. Ve evet bu dışsallık meselesi de çok vahim tabii sürekli olarak söylenmesi gereken bir şey bu çevreye verilen her şeyi hesaplıyorlar. Ama şirketlerin bu işlevsellikten, yapılan bütün bu projelerden, barajlardan, şunlardan, bunlardan çevreye verilen yıkımın hesabını asla hiç kimse bir maliyetin, şeyinde hesap, hesabında katılmıyor. Ya burada katılmıyor çok basit hesabım. bir şey var. Hangisinin aslında diğerinin öncülü olduğuna bakmak lazım. Hani paranın tarihi çok da eski değil perspektife koyunca özellikle ortaya çıkıyor. Evet. <gülüyor> Suriye'den de şeyi bahsedelim bir de. Çok yani aslında dün gazetelerde hiç yer almayan, çok az yer alan şeye de geçeceğiz tabii bu Büyük Anadolu yürüyüşü meselesine ama onu belki de 9.30 10 arasında daha etraflıca yapma fırsatımız olacak. Ümit bir birlikte sadece değinmekle yetinelim. Polisin e, olağanüstü bence e, inanılmayacak bir kararla insanların şehre sokulmasını engellediği gibi bir faciayla karşı karşıyayız aslında. Hukuk faciasıyla yani. Ama e, onu daha sonra konuşuruz. Ve e, hafta sonunda olup biten Suriye meselelerine de geçelim mesela. Bütün bu Arap baharı denen olayda çok önemli şeyler var gene. Evet yani bazılarında öyle başka bir hani bu analojiyi devam ettirmek istemiyorum ama çok bahar gibi geçmiyor. Cuma günü, cuma namazını takiben Suriye'deki gösterilerde kimliği belirsiz kişilerce Gösteri yapan gruplara ateş açılması söz konusu. Aralarında güvenlik görevlilerinde bulunduğu 44 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuş. 45 daha sonra. Evet çok. Rakam güncellendi. Dehşet verici tabii yani. Ee, Şeyh Suriye'nin resmi haber ajansı, Sana'nın haberi bu arada. İçişleri Bakanlığı'nın göstericilere ateş açılmaması yönündeki talimatının silahlı gruplar tarafından fırsat bilindildi bilindiği belirtilmiş. Yani dinlememekle kalmamışlar. Fırsat tabii. tabii yani, zaten kimliği mi? belirsiz kişiler açıyor ateşi her şeyden önce. Ee, 45 kişiyi öldürüp bunların hükümetle hiçbir ilgisi yok tabii. Yok. Kimliği belirsiz. Diktatörlerle. Evet. <gülüyor> zaten şey de yapılmıyor e, Suriye'de sanki sivil e, kıyafetli işte bu keskin nişancıların falan oralara buralara yerleştirip milletin üstüne Ateş açması daha rastlanmadık bir olay gibi veriliyor sanki. Ama hani televizyona doğrudan yansıyan görüntüler dahi söz konusu Suriye için bilmiyorum ama Yemen'den azından böyleydi. Suriye'de de yaralanan bazı askerlerin ateş açmayı reddettikleri için halkın üstüne kendi arkadaşları veya polisler tarafından vurulduğuna ilişkin haberler çıkmıştı. Evet, berbat gidiyor aslında Suriye'deki iş. Fakat e, direniyorlar. Yani evet. bu cuma gene e, sokağa çıktılar. Her hafta olduğu gibi aylardır. İşte bu cuma çıktılar ve 45 kişi öldü. Evet. Sonrasında da cenazet ölenlerinde bu ölenlerin bir kısmının bu sefer güvenlik göçlerinin açtığı ateşle iki kişi ölmüş. Kimliği belirsiz değilmiş bunların. Herhalde gözüktü kimin açtığı ayanmayan ki. Evet güvenlik güçleri. Evet. Bu e, Suriye'de ve genel olarak Arap e, dünyasında olup bitenler hakkında da bir görüşme yapma, bir Suriyeli gazeteciyle görüşme imkanımız olacak. Evet, da yarın şimdi... e, eğer büyük bir aksilik olmazsa Halit Sit Mohan e, isimli e, önemli bir gazeteci. Kendisi Suriye'de de gözaltına alınmıştı. 9.30'da. E, bir dinleyicimiz. E, evet, Gülün Şenol'un. Ee, Şenol'un aracılığıyla ee, kendisine ulaşma şansımız oldu. Ee, Gül'ün Şenol'a da teşekkür edelim ama e, tabii çok da yoğun bir kişi. Yani yarın yapacağız görüşmeyi ama hani sarkma falan olursa onu da şimdiden. Evet. Yani ne olup bittiğini öğrenmeye çalışacağız. Ee, daha e, aydınlatıcı olacak. Bu arada e, başka yerlerden de İlginç haberler geliyor. Bir kere Körfez ülkeleri Yemen'de arabuluculuktan buluculuktan çekilmiş. Buna zaten pek inandırıcı bulmamıştık. Söylememiştik bunu ama şimdi söyleyebilirim. Ağzımda baklayı çıkarayım. Dilimin altındaki baklayı. Ben Körfez ülkelerinin Yemen'deki ara fazla ümitli değildim. E zaten orada da devlet başkanı Salih yo ben görevi falan bırakmıyorum demiş. Onun üzerine artık biz de ara buluculuk yapamayız demiş onlarda. Evet o da işte hani bir nevi şimdi deniz anılarına hakaret olmasın da hani dalgalarla beraber hareket eden bir lider imajı veriyor. Aslında tam red, sen ne dedin reddet mi dedin reddet di mi? istifayı öngören anlaşmayı imzalamayı. İstifa ver... edeceğini anlaşmayı imzalayacağını söylemişti. Sonra imzalamayacağını söyledi. Hayır öyle dememişti. Ben düzeltiyorum. Peki. İmzalarım ama ancak başkanlık sarayında muhalefet liderlerinin hazır bulunacağı bir törende imzalarım demiş. Ha o ayrı tabii. <gülüyor> Onun üzerine şöyle dizilsinler aynı yere keskin nişan. Huzurunda imzalayayım Demiş ha Keskin evet. nişancı falan yok Kimliği belirsiz kişiler var Doğru orada da sen beni Düzeltiyorsun peki aynı saatlerde On binlerce kişi de yalnız Salih'in istifasını gene Talep ederek gösteri yapmış Eylem yapmış ona ne diyorsun Eylemleri de tırmandıracağız Demiş Valla on binlerce kişiyi bilmiyorum Bir buçuk milyon kişiden falan bahsediliyordu ee, Yemen'de muhalefet gösterilerinde. Evet. Bu hemen o saatten. Fazla diyecek bir şey yok. Evet. Son anda Körfez ülkelerinin anlaşma önerisini kabul etmişti ama vazgeçmiş. Şimdi daha doğrusu vazgeçmemiş de muhalefet liderlerinin önünde imzalayacağız demiş. Şimdi bir başka onunla çok yakından bağlantılı bir habere de hemen geçelim. Bu da El Cezire'den. Ee, hem Pakistan'ın don gazetesi Şafak adlı gazetesi hem de e, Wikileaks'in Wikileaks elde etmiş ve e, Doğan gazetesinde basılmış işte abi. Valla çok iyi. Suudi Arabistan'dan ve bu aynı barış anlaşmasını da Yemen'de yapmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri oturmuşlar. Yılda 100 milyon dolar veriyorlarmış bu medreselere Pakistan'da. Medrese adı altında işte aşırı olduğu söylenen bayağı radikal İslami öğretileri yayan okullara yüzer milyon attırıyorlarmış paraları. Bu da ortaya çıkmış. Bunu da Amerikalılar biliyormuş ama. Bütün bunları çözerler mi diyorsun? Çözülür. Neden çözülmesin? Obama'da zaten Avrupa gezisine başladı. Müjdemi isterim. Harika. O zaman çözüleceğinin işareti zaten o. Bu arada şey, biraz da Türkiye'den haberler var. Onlara evet, geçelim ben, istiyorum zaman. Evet evet Bir de şeyi de söyleyeyim. Fas'ta da yalnız protestolar evet, çıkmış. Evet, Fas'ta protestolar var. Rabat ve Casablanca'da polis dövmüş. Evet, önemli Österici o da. Dedi. Suudi Arabistan'da pardon ıı, kadınların araba kullanabilmesi talebinden yola çıkarak e, yapılan bir çıkmış, hareket mi? vardı. O hareketi çıkartan kadın e, gözaltına alınmış. Sonra da bırakılmış. Hmm. E, Libya'da Avrupa Birliği Bengazi'de ofis açmış. Temsil edilmek üzere. E, orada da ilerliyor işte. Orada da yine aynı iktisadi aklın ürünü olan Libya'nın Britanya'ya maliyeti 1 milyar e, sterlin falan gibi haberler çıkıyor. Hmm. Peki oradaki insanların maliyetini. Evet, Ulusal Geçiş Konseyi vermiş muhalefetin kurdu. Onun başkanı Mustafa Abdülcelil de bugün Ankara'ya geliyormuş. Türkiye ile e, Libya arasında önemli iktisadi bağlantılar da olduğu unutulmamalı. Bingazi'den ki hükümet mi bu? Ne bu? Evet. Şey Tayyip Erdoğan'dan şey isteyecek herhalde. Eee insan Ödülü mü? ödülünü. Hatta vermiş oldu. E, hayır şey Bingazi kanalı projesi. Çılgın bir Arap projesi ee, yapmasını isteyebilir. Bilir. Onu yanlış biliyorsunuz. Sicilya ya köprü benim bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Ha evet. olabilir tabii. Doğrudan. Sicilya'ya birinci köprü. Evet. İkincisi de yoldadır. Ee, bu arada Türkiye'ye geçelim. Artık e, Türkiye'de hafta sonu işte gündeme damgasını vuran çok direndik. E, buna değinmemek üzere. Belki ama onu belirtmemiz artık, gerekir ama e, diren, Yani... Direnecek halimiz kalmadı hakikaten. Muazzam bir şey oldu evet kasetler. Meselesi. Yani e, Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları, sonra Osman Çakır, Mehmet Ekici, Ümit Şafak, Deniz Bölükbaşı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taylak. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki parti görevlerinden ve milletvekilliği adaylarından da, adaylarından da ayrıldılar. Zincirleme istifalara da ikicinin öğretmen bir hanımla cinsel ilişki görüntülerinin yayınlanması neden olmuş. Çekimlerin ustaca ve ayrı odalarda yapılmış olması örgütlü komplo şüphesini de uyandırdı diyor haberde. Şüphesini mi uyandırdı? Hani yani bir süredir böyle yayınlanan seri kasetler var. İşte bir tane web sitesinden daha fazlası var. Yani bir ortada böyle bir e, sicil varken neyin? E, tabi hukuki olarak herhalde konuşuluyor değil mi? Evet tamamen öyle. Anladım tamam o zaman ondan anlamadığım için susayım ben. Evet ama bu hakikaten. E, mesele şu. Aslında orada ee, örgütlü komplo kimin yaptığını şu anda kimse bilmiyor. Ama e, neden yapılabileceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar e, mevcut. E, neden olursa olsun e, çok kötü etkileri var. Bunlardan bir tanesi birinci bence kötü etkisi. Gerçek siyasi tartışmaların gündemden bu şekilde uzaklaşıyor olması. Zaten zor olurken... Evet. Daha da zorlaşmış oluyor evet. Yani hani daha geçen haftanın gündemine bakacak olursanız e, Irak'ta, Irak sınırı da demiyorum Irak'ta e, olanlar, evet. e, öldürülenler vesaire e, bu gibi gelişmeler yüzünden bu haftaya e, geçemiyor. Hesap nedir bilmiyorum ama e, Türkiye'nin normal bir seçim sürecinden geçmediği apaçık ortada. E, bu konuda ne yapılması gerektiğiyle ilgili de e, fazla bilgim yok ama e, bir şeyler yapılması gerektiği açık. Örneğin başka gelişmelerde oluyor, işte e, sırı süreye ya önderin seçim aracına saldırı oluyor. Bu da şeye geçtik. Yani e, böyle bazen dönemsel olarak günlük köşelerimiz oluyor ya seçim bürosu bombalama veya yakma evet. köşemiz e, işte e, Molotov. Kokteylli yürüyüş oluyor. Bu sırada yürüyüşü yapanlara linç girişimi oluyor. İstanbul'dan haberler bunlar. Evet. YET'de otobüsüne molotof kokteyli atılması oluyor. Çocukların... Yüz binlerin ayakta olduğundan bahsediyor Özgür Gündem Gazetesi öbür taraftan. Evet bir de da. öyle bir şey var. Yani yüz binlerin ayakta olması söz konusu ama bakıyoruz. hani Fenerbahçe'nin şampiyonluk haberi var manşetlerde. Bir de oradan arta kalan yerlerde de işte bu kaset skandalı. E, meselesi. Ve tarihin en büyük e, çevre e, halktan gelen tabandan hareketin bütünüyle şehre sokulmaması gibi bir skandal yok. Hiç yok sayılıyor gene o da. Çok enteresan yani. Evet kesinlikle onda da buçuktan sonra konuşacağız ama e, yani yüz binler ayakta demiş bugünkü gözlüğü günden mesela yok hiç. Tabii ki umutsuz olmamak lazım. Hani e, nasıl İspanya'da göstericiler ne o ne o şeklinde iki partiden oluşan ve kısır bir siyaset istemiyoruz şeklinde meydanlar toplandıysa yarın öbür gün buralarda da benzer şeyler olabilir diye insan evet. arasından umut etmek evet, tabii, tabii, tabii. Durumunda aynen öyle peki şeyi söyleyeceğim zaten daha bu şeyin işi de hiç bitmedi tabi Büyük Anadolu yürüyüşünün öyle polisin sokmamasıyla biteceğini sanıyorsa polis ve İçişleri Bakanı Biraz yanılıyor olduğunu söylememizde de yarar var. Bir şehre insanların sokulamaması o kadar kolay olmayabilir. En azından e, demokrasi olduğu belirtilen ülkelerde diyelim. E, öte yandan e, bu Fenerbahçe şampiyonluğu bazı yerlerde de tahribat yaratmış. Trabzon'da mesela. E, evet AKP. Ee, İyi sokmayacağız buraya. Gibi mi? falan işte öyle şeyler olmuş. Ee, Bir. Ya işte aslında siyasi olanı daraltırsanız siyasi alanı da daraltırsanız siyasi olanla beraber başka yerden böyle uç veriyor. Çıbanbaşı gibi herhalde. Ama hiç öyle demiyor ki gazetelerin bütün yani tamamına yakını zaten azmin zaferi. Mesela Radikal Gazetesi Fenerbahçe için yazmış Evet gene kutlamalar, kutlamalar olmuş, kutlamalar, kutlamalarda evet, ölenler var. olmuş bildiğim kadarıyla. mi evet dün, hmm. şimdi yanlış haber vermeyeyim ama hani Twitter üzerinden takip edebilirim, doğrulayamadım bunu ama bir çocuğun öldüğü falan söyleniyordu. Yani muazzam bir şeyle veriliyor işte, birinci sayfayı tamamını kapsayacak şekilde mesela radikalde neredeyse. Yani yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 64. Kamp Film Festivali'nde bir zamanlar Anadolu'da filmiyle jüri büyük ödülünü almasının yanı sıra en önemli haber bu. Azmin Zaferi diye Fenerbahçe. Arkasından işte şampiyonun adı Fenerbahçe. Böylesini yaşamadık Fenerbahçe şampiyon. Bu ülkede yaşıyorsanız Fenerbahçe Çılgın ile veya şampiyon. şampiyonla ilgilenmek zorundasınız. Öyle diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Çılgın şampiyon başlığını en çok beğendiğini sanıyorum sabahın manşeti. Çılgın şampiyonum. Evet. Ee, yani süper şampiyon da var istersen. Kral Alex var. Anadolu'da Fener ihtilali var. Bu da en başarılı akşamın manşeti. Lütfen. <gülüyor> Star şampiyon Fenerbahçe falan böyle gidiyor işte. Onun dışında bir de vatana bakayım şampiyon Fener demiş. Onun dışında bir de ufak hadise var hafta sonundan onu da söyleyeyim. Mersin Çilek Mahallesi adda çok güzel. Ee, orada Kürtlerle Jono aşiretine mensup Çingeneler arasında. Kürtler mi? Öyle mi yazıyor sizin gazeteyiz? Hayır ben yorumladım. Ha. Doğu kökenliler falan yazıyordu çünkü. Valla zaten John aşiretinin de çingen olduğunu da ben uydurdum. Kürtlerin de o Kürt olduğunu ben uydurdum. Ama böyle bir şey olmuş. Taş, sopa ve tüfekle kavga olmuş. Arabalar yakılmış. Bazı evler ateşe verilmiş. Yani çok küçük bir şey sayılmaz. Kırk kişinin falan yaralandığı söyleniyordu ya. Hani... E, son haber benim gördüğüm 30 yaralıydı bir ölü meydan kavgasında. Çilek mahallesinde. 40 yaşındaki bir Mehmet Zülfü Tuncer adlı bir kişi de ölmüş af tüfeğiyle. Yaralılar arasında polisler de var. Bu da işte bir taraf yani ülkede seçim satımı Ali Fenerbahçe yani lig şampiyonu da belli oldu. Bunların geri kalanın bir önemi de yok zaten. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet seçim satığı mali hızla devam ediyor. Eğik düzlemde aşağı doğru kayıyoruz. Evet. Fecih. Bir yandan kasetler uçuşuyor. Bir yandan da bütün seçim bürolarına yapılan saldırılar, molotov kokteylleri var. Yüz binlerin ceset toplayanların yürüyüşü var yüz binler ayakta diye. Böyle bir taraftan da şampiyonluk kutlamaları, kutlamaları Kut yani diyor. Genel durum bu yani. yani. Birkaç hafta önce Güneydoğu izlenimlerini aktarırken e, işaret etmiştik. Yani Çok patlama olabilir e, seçime dönük şeylerde diye. Nitekim onlar da birginleşiyor. E, i̇sterseniz bugün e, ben biraz bu e, IMF, Dünya Bankası e, mevzularından e, biraz vahit e, etmek istiyorum. Yani daha doğrusu yani IMF Başkanı başka bir yönüyle gündeme geldi ama bu kurumların son yaşanan kriz öncesi ve sonrası durumlarına bakılıyor. Ve bu kurumların, 1947'de kuruluyor bu kurumlar, 60 yıl 65 yıl boyunca izledikleri politikaların hele hele son yıllarda izledikleri politikalar ciddi inceleniyor ve değerlendirmeler yapılıyor. Ve işte kurulu bir iktisadi düzeninde sorgulandığı dünyada gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler bazında sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. IMF ile ilişkin bir teftiş var. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi IMF'nin bağımsız bir kuruluşa işte finansal ve iktisadi krize giderken e, IMF'nin durumunu de, e, değerlendiren 2004 ile 2007 e, sürecini değerlendiren bir e, bağımsız değerlendirme kuruluşu. tabii bu IMF tarafından oluşturulmuş ama başına tamamen bağımsız bir kişi getirilmiş. E, i̇şte bu kriz öncesinde IMF nelere dikkat çekti, neler yaptı? Bu e, müdürünün ismi yani bu kurumu e, yöneten kurumun ismi de rapor anılıyor şu vars raporu diye e, iki yıl boyunca bu dönemin IMF belgeleri incelenerek bir rapor çıktı bu rapor aslında e, yani e, Dominika'nın e, meselesinden çok daha önemli bir şekilde dünyayı ilgilendiren bir husus çünkü gerçekten çok ciddi saptamaları olan bir rapor. ...bizimde seçim sürecinde... ...kaynadı bu. Ondan sonra... E, ...bir kere temel vurgu şu... E, ...bu uluslararası kriz... ...öncesinde IMF... E, ...tamamen yetersiz... ...yanıltıcı... E, ...ve yanlış tespitlerde... ...bulunduğu vurgulanıyor raporda. E, bu rapor diyor ki... ...yani aslında... ...benim bu raporu okuyunca... ...97 yılına götürdü... E, ...hafızam... 1997 yılında Güneydoğu Asya'da müthiş bir kriz başlamıştı. ve Bu kriz öncesinde Dünya Bankası, OECD, işte, e, IMF raporlarında dünya güllük gülistanlıktı. E, genel olarak bütün bu son 20-25 yıla baktığımızda zaten bu tür durumları gözlemliyoruz Ama bu rapor ciddi olarak e, son e, kriz öncesindeki durumu değerlendirmiş ve <gülüyor> özür dilerim, bu e, durumun da Asıl olarak bu tür bu yanlışlıkların, bozuklukların İMF'ye egemen olan iktisat anlayışından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Yani egemen iktisat düşüncesi zaten bu yanlışlıkları, yetersizlikleri, yanıltıcılıkları ortaya çıkarıyor diyor. Ee, şimdi e, İMF kadrolarıyla yapılan birinin görüşmeler var. Ee, işte bunlar da bütün anlayış piyasalar disipliniyle piyasa her şeyi çözer, kendi kendini denetler. Ee, ve sorunların giderilmesinde piyasalar etkindir. Bu şekilde e, krizlerin önüne geçilir anlayışının bu kadrolar üzerinde e, nasıl etkin olduğunu saptıyor. E, işte özellikle gelişmiş ülkeler için e, sistemlerinin sağlam e, olduğu, esnek olduğu, e, hatta yani işte biliyoruz bu dev e, ...finansal kulelerin nasıl kumdan kuleler olduğunu, kriz sonrasında o devasa e, kuruluşların nasıl e, paramparça olduğunu gördük. E, ve buna inanılmaz bir inanç var. Yani bu ayetlere e, kesinlikle finansal piyasalar kendisi onların için çok sağlamdır, esnektir. Bu inancın inanılmaz bir şekilde kurum içerisinde olduğu bu tabii ki riskleri hafife alan değerlendirmeleri götürdü. Ee, yani etkin bir piyasa e, görüşünün hakim olduğu e, ve farklı düşünenleri IMF koridorlarında, IMF kadrolarında yer arasında, e, reddedildiği, dışlandığı ve tartışmaya bir gündeme getirilmediği. E, özellikle e, bu böylesine bir teslim alınmış ee, görüş ideolojik katılığın masifliğin olduğunu e, rapor vurguluyor ve bu perspektif bozukluğu getirdiğini IMF'nin e, dünyadaki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çürümeyi e, algılayamamasına yol açtığı tespiti yapılıyor. E, yani tamamen e, çok uzunca bir süredir dünyanın pek çok yerinde birleşmiştir bu durumu eleştiren insanların yayınların nasıl görünmezden geldiğini IMF içerisinde yanlışlı belirtilen pek çok kesimler tarafından bir iktisat anlayışının da teslim olduğu ama bu çok masum bir teslimiyet değil tabi IMF'nin çalışma biçimleriyle IMF içindeki örgütlenmeliyle e, bu IMF'nin antidemokratik e, yapısıyla. Çünkü IMF bir hold, e, holding gibi, bir anonim şirket gibi kurulan bir yapı. Yani orada hissedarların payları var. Dolayısıyla hissedarların paylarının gücüne nispeti oranda e, bu iktisat anlayışı ve politika önerilerinin de e, varlığı, var olduğunu e, görüyoruz. Schwarz raporu e, bunu NAR'ı belirtiyor ve diyor ki ee, bu IMF hiraçisinde de e, üsttekilerle ters düşen e, alt kadroların e, e, tasfiye edildiği ve bu e, özgür bir tartışma da yaratmadığını ortaya koyuyor. E, mesleki ilerlemeyi köstekliyor. Farklı bir görüş ortaya koyarsanız mesleki olarak ilerleyemiyorsunuz bu tür kuruluşlarda. Çok önceden de yani şahsen benim bildiğim, şeylerdir, rastladığım orada çalışan insanlarla konuşmalarınızda ve bu da tümüyle bir sürüye katılma durumu ortaya koyuyor ve teslim olunan politikaya devam ettiriliyor. Yani aslında zehir zemberek bir rapor bu. Yani IMF'nin halini zaten yani malumunuz bütün bu geçtiğimiz on yıllar boyunca nasıl ideal bir sistemin varlığından medyayla birlikte, yani finansal piyasalar, borsalar, işte finansal sistem, bunların uluslararası kuruluşların entegrasyonuyla mükemmel bir yapı ortaya konmuştu. Ve bunun kumdan kuleler olduğunu da bizzat şahit oluyoruz ve içinde bulunduğumuz durumda bunu işaret ediyor. Evet bu konuda ben de küçük bir şey ilave etmek istiyorum müsaadenizle Greg Palast diye bir araştırmacı gazetecinin yazdığı yeni bir yazı var 20 Mayıs tarihli ve diyor ki mesela epeyde kuvvetli belgelere dayanarak genellikle yazan birisi Greg Palast bu şeyin Gineli bir kadınla e, tecavüz iddiası var ya işte evet. sakıncalı tecavüz filan. Aslında e, o Gine'deki... E, gineli hanım nasıl e, kadın şey New York'ta bir otel odasında nasıl oraya gitti ona bakmak lazım. 2002'de bu e, tek çocuklu bir yalnız yaşayan anneymiş itici vermiş. Peki nasıl gitti oraya diyor? Soruyor ve IMF'nin Gine'nin ırzına geçmesinden e, geçtiğini söylüyor. Ve 2002'de Uluslararası Para Fonu'nun IMF'nin bu Batı Afrika ülkesine bütün e, sermaye şeylerini kestiğini ve Gine'nin de dünyanın çok zengin kaynaklarını kendisinin kullanması sahip olmasına rağmen kullanmasına imkan bulamadığını çünkü bir bu kaynakları geliştirebilmek için bir Kuruş bile borç bulamadığını ve bir çeşit hacize uğratılmış olduğunu söylüyor. Ve IMF'den ondan sonra Gine'nin mallarına tıpkı bir hacizde olduğu gibi el koydu kaynaklarına diyor. Daha doğrusu bunu da kendisi için almadı tabii diyor. Gine'yi sattırdı bu şeyleri yabancı şirketlere biraz önce de işte sözü edildiği gibi raporlarda sanki böyle işte evdeki haraç mezat nasıl mobilyalar giderse öyle gitti diyor ve Fransız Amerikan Kanada İsviçre ve daha son olarak da Çinli şirketler gelip peçetelerine ense şeylerine boğazlarına bağlamış halde e, boksit altın ve diğer kaynakları şey yaptılar diyor ve yine bu şekilde e, tamamen boğuldu diyor arkasından da mesela bizim elimizde bizim ekibin elinde diyor Palest bu BBC'de oldukça önemli programlar yapan televizyon programları yapan bir gazetecidir şey diyor e, bu 2007'de de geldiğinden beri sosyalist tırnak içinde sosyalist Trotskaya'nın e, şeyleri mengeneleri nasıl sıkıştırdığını yani serbest piyasa finans manyaklığını bu gezegeni e, yok eden e, manyaklığını nasıl e, bütün sağlamak için uğraştığını gösteren belgeler de elimizde bu e, sonbaharda eğilineceğimiz kitapta koyacağız onları da ortaya demiş ve son olarak da şeye sorun isterseniz diyor bir de Yunanlılara sorun bakalım diyor nasıl bu e, <gülüyor> yani şey New York Times'da çok övgü dolu yazılar çıktı diyor. Ee, aslında şey ikna yoluyla çalışır öyle kimseyi zorlamaz Trotskian diyor. Ee, size onu siz bir Yunanlara sorun bakalım diyor <gülüyor> <gülüyor> filan yani ilginç bir yazı. Yani ülkelerin e, gücüne göre zaten e, IMF'nin sertlik. E, değişebiliyor. Yani küçük ülkelerin hiçbir şansı yok. Ondan sonra orta işte biraz yüksek pahalazlanmış ülkeler zaten işte e, yönetim kurulunda da e, bir, bir, belli bir nispette şeyleri arttı. İşte bu bir ülkelerinin filan. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki aşağıda bir uzman bir de, e, de, de, de IMF çalışanının e, gelişmiş bir ülkeye laf söylemesi e, hiyerarşi nedeni Çünkü patron onlar. Hissederler onlar. Yani böyle işleyişinde de IMF'nin e, antidemokratik bir yapı. Aslında yani Stiklis boşuna söylemiyor bu kurumları kapatalım diye. E, yani iki tane görüş var. Ya adam edelim bu kurumları dünyanın bunlara ihtiyacı var. E, ya da kapatalım diye. Gerçekten son derece arkaik. Hem e, performansları arkaik. Hem de gerçekten kadrolar. Bir de e, şöyle bir değerlendirme vardır. Bütün bu 20, 25 yıl boyunca ee, çok değerli e, uzmanlar daha çok e, bu batan bankalarda çalıştılar paralar daha yüksek ki da yüksek paralar vermesine karşın onlardan arta alanlar ikinciler buralara girdi diye şimdi gerçekten problemli bu kuruluşlar evet yani Yunanistan'a da işte mesela altı evet. bin devlet şeyinden e, hizmet servis sektöründen dört binini sat dediler ve bank, bankerlere de bütün şeye rağmen orada bankacılara ve spekülatörlere hiçbir şekilde e, bu, f, e, dokunmadılar. Faiz hadlerine falan bile indir bile demediler. Yani bayağı bir şey satışı e, tahliyeden dolayı satış gibi bir şey uyguluyorlar. Şimdi oraya e, bu yani IMF e, yöneticileri e, banka dünyasıyla iç içe geçmiş lobilerdir. Lobilerin için aynı unsurlarında bulunurlar. Yani krizde de zaten baktığımızda hem biz kendi ülke deneyimimizi 2001 krizini e, anlatmaya başlarsak program yetmez. Ama e, geçen gün Daron Hacamoğlu buradaydı e, İstanbul'da. Evet. E, işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, Ermeni e, kökenli çok değerli bir iktisatçı e, Daron oldu ve e, krize giriş nedenlerini anlattı. Orada da e, kendisinin e, anlattığı lobilerin e, yani iç içe geçmiş finansal kesim, e, uluslararası kuruluşlar, e, Amerikan hazinesi, e, bankalar, sigorta şirketleri tümüyle bu e, rezaleti e, bir medya, e, akademisyenler ki bu Türkiye'de de böyle gerçekleşti. Biz bu süreçleri eleştirdiğimizde, ee, yani vatan aynı ilan ediliyorduk ama sistem çöktü. Türkiye 100 milyar dolara e, bir banka maliyet ödedi. Dünya hala bu e, şeyi ödemekle de devam ediyor. Ama o lobiler, medyalar ve o üniversite hocaları, o akademiya e, hala e, e, ayaktalar e, ve bunlardan yemlenen medya ve akademiya etkin bir şekilde hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla gerçekten bu kurumların bu kurumların politikalarının en azından böylesine bağımsız Dünya Bankası da değerlendirme yapıyor. Onu da kendisini ilişkin bir şey. Onunla başka bir zamanda bahsederiz. Örneğin mesela bütün bu süreçlerden, bu politikalardan geçmiş Türkiye benim çok önem verdiğim iki alana bakmak istiyorum. Geçenlerde gazetelerde e, ...yayınlandı... ...İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ilişkin... E, ...izninizle birkaç... ...veri aktarmak istiyorum... De. ...Türkiye'de bozukluğu gösteren çok önemli şeylerdir... ...şimdi biz... 17, e, ...dolar bazında... ...2010'da 17. getiriyi sağlayan... borsa olduk... ...bu inanılmaz büyük borsamızda... ...işte... E, ...değeri de... ...473 milyar liraya... ...ulaşmış... <gülüyor> yani hisse, orada kote olan hisselerin değerlerinin toplamı. Şimdi e, toplam e, buradaki yatırımcıların e, toplam portföyü e, üçte bir yüz kişi de biliyor musunuz? E, Borsa'daki toplam e, portföyün ondan 473 sonra... milyar e, milyon milyon lira Yo, mı O pi, pi, piyasa değeri, portföy hisse e, portföyü 165 milyar lira. Bunun üçte biri 100 kişide. Bayağı iyi spekülasyon oluyordu böyle ortamda yani. herhalde. Yani. Değildir canım o kadar He. olamaz. Ve in, in, in, in, inanın ilk 10 yerli bireysel yatırımcı e, 5 milyar şeyine sahip. Yani bunu e, düşünün. İlk 100 10 milyar, bin, 15 milyar e, şeye sahip, portföye sahip. Bunu, yani bu yani. burada toplarsanız, e, işte 2000, 3000 bireysel yatırımcı e, 18 milyar doluk portföy taşıyormuş, 830 bin yatırımcının portföyü ise 10 bin liranın altında bulunuyor. Yani topu topu birkaç bin kişinin ...etrafında dönen bir borsanız var. E, genel yani işte olarak... 2 bin, 2 bin. ...ekonominin durumunda sanki yansıtıyor bu dağılım hani. Tabii. Tabii. Yani fazla rakamlara boğmak istemiyorum ama... ...yani toplam portföyin... ...üçte biri yüz kişinin elinde. Bir, bunu açıklamak zorundayım ama biz... ...açık gazete üçlüsü yokuz biz... ...bunların içinde arasında yer almıyoruz evet. maalesef. Yani... E, yorum yok. Yorum yok. <gülüyor> Şimdi isterseniz bir de... Yani, şeyler var ama bir de banka. Ben e, yani banka dağılımına ilişkin bir şey vereyim size. Yani bu İMKB'deki portföyün dağılımı. Üçte bir yüz kişinin elinde. Yani bu getir e, uygulanan politikalar ve tablo tabela bu. Ondan sonra ve yanıyoruz, kalkıyoruz, yatıyoruz. Yani şu ekonomi yayınlarının içinde borsa haberciliği aslında temelde birkaç bin kişiyi ilgilendiriyor. Evet. Yani şimdi e, bu gelir dağılımının nasıl bozuk olduğunu gösteren şeylerden biri de bankalardaki mevduat dağılımlarıdır yani e, en zengin kesim bankalarda e, mevduatın yarısına sahip kapacağı ondan sonra yani şöyle söyleyeyim 37 bin kişi toplam mevduat 670, 630 milyar TL Türkiye'de tamam mı 37 bin kişi 300 milyar lirasına sahip. Geri kalan milyonlarca yani herhalde bir 80 milyon falan hesap öbür tarafa kalanını şey yapıyor, sahip oluyor. Bir dengesizlik var sanki. Oh, ay, az, <gülüyor> yani yok böyle yani benim bildiğim yani bunu bu rakamların gündeme getirilmesinden hoşlanmazlar. Ee, yani zaten mesela IMKB ile ilişkin haber verilirken e, yaşlıların portföyü <gülüyor> üzerinden almış gazeteler. E, ya, 75 yaş üstü daha iyi yatırım yapıyorlar diye. Halbuki yani ülkenin bozukluğunu göstermesi açısından e, işte toplam dağılımı yani 100 kişi portföyün Türkiye portföyünün üçte birinin elinde tutuyorsa burada inanılmaz bir sorun var demektir. Eğer ee, bu ülkede bun, bunlar nedir? İşte yıllardır uygulanan politikaların sonucunda biz yıllarca e, bu ülkede e, bu tür gelir elde edenlerden vergi de alınmadı Türkiye'de 1980'lerin ikinci yarısından itibaren ceryan eden süreçlere baktığımızda sürekli hani bunlara karşı dedi ki ya bu bu bu, bu inanılmaz bir aktarım oldu ee, ve bunlar vergilensin dediğinizde de. Ee, yine hain ilan edilirsiniz. Dolayısıyla yani öyle bir örgü ki e, bu uluslararası yani e, tabii ki bugüne kadar hep böyle e, gelişmiş ülkeler, uluslararası kuruluşlar e, gelişmekte olan ülkelerin hataları ve onların kurumsal zayıf, e, yapılarının zayıflığından söz ederek kendilerini toz kondurmazken 2008'de birlikte onların da kumdan kule olduğu ortaya çıktı ve bunlara işaret etmeyen IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarında pesbayliliği e, açıkçası ortaya konmuş oldu. E, yani bugün Dominika'n üzerinden IMF'e ye bakmak yerine şu var raporu üzerinden bakmakta da yarar var. E, ona bir işaret etmek isterim. Evet. Yani, fazla boyamak istemiyorum. Yani dengesizlik sadece bu. Yani 40 bin, 37 bin kişi toplam mevduatın yüzde 48'ine sahip. Kalan evet. e, Türkiye'de %52'sine. Aslında yani. her şeye tabii böyle bakmakta. Bu gibi özellikle kurumlara, e, kişilerden bağımsız böyle bakmakta fayda var sanki. Yoksa çok şeker adamdı. E, mealindeki yorumların da pek bir anlamı yok bu kontekste. Evet, bir bu daha Arjantinlilere de herhalde bir sormak lazım. Yani şey öldüğü zaman Cumhurbaşkanı IMF'ye borçları ödemeyi reddeden Evet. Cumhurbaşkanı öldüğü zaman borsa yükselmişti. <gülüyor> Kalp krizinden öldüğü haberiyle borsanın yükseldi <gülüyor> bayağı sevinç yarattığını ölümünün onu da hatırlayıverdi bir şey. Evet, yani bu borç konsolidasyonları meselesi de Türkiye'de benim de yakından şahit olduğum olaylardandır. Türkiye'de zenginliğin kaynağı işte dağılımı bu pozisyonda. Bu da yıllardır izlenen şeylerden kaynaklandı. Burada iç içe geçmiş medya ve akademiya Türkiye içinde, dünya içinde işaret etmeden geçmek midir o köşe yazarları. Yani biz Açık Radyo'da bunları 10 yıla yakın bir süredir açık açık konuşuyorduk ama bu rapor tekrar değinmeye gerek kıldı. Çok evet. önemli. Çünkü yani gerçekten 1980'lerin ikinci yarısından 2001 krizine kadar Türkiye pratiği, ...çok örnek bir pratiktir. Ee, Türkiye'yi... ...çukura sürükleyen bir pratiktir. Ee, bu... ...2008'de itibariyle... ...girişmiş ülkeler açısından da tescil oldu. Ee, bu arada... ...vaktimiz kaldı mı? Biraz, e, yani okay. bir, bir... ...bir dakikamız var. O zaman şöyle yapalım. Bir taraftan da bir gazetecilik şey yapalım. Bir kısmı basına yansıdı ama... E, ...hükümet... ...seçimlerden hemen sonra pek çok bakanlık üzerinde tasarrufa gidiyor. Bazı bakanlıklar kapatılıyor. Ekonomide ekonomi de de bir hazırlık içerisinde olduğu bilgisi edindim. İşte iki tane daha doğrusu Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Müsteşarlığı demiş müsteşarlığı kalıyor ama bazı birimler DPT'nin kapatılması gündeme geliyor. DPT'nin içinden bazı birimlerle bir Kalkınma Bakan Müsteşarlığı kuruluyor. Yani ekonomik birimlerde bir yeni organizasyon çalışması şu anda sürdürülüyor. Ve işte hemen seçim sonrasında hem bakanlıkların etkin çalışmasına dönük diye ifade edilen hem de ekonomiye ilişkin dağınık yapı bir ekonomi bakanlığı çatısı altında toparlanıyor. İşte dış ticaret gümrük eskiden olduğu gibi ticaret bakanlığına gidiyor. Böyle bir ekonomi kulisi de aktararak Evet, çok teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederim iyi yayınlar. Alp Bilge ile Ekonomi Politik. Evet şimdi saat dokuz bir dakika geçerken bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuğumuz var. Aslında hepinizin çok yakından tanıdığı Ümit Şahin Ankara'da muhabirlikte yapıyordu Büyük Anadolu Yürüyüşü'nün Gölbaşında sokulmaması gibi bir garabetle hatta garabet düzesi bana sorarsanız skandalle karşı karşıyayız. 40 günlük bir yürüyüşten sonra polis insanları başkente sokmamak gibi bir şeye de imza atmış oldu. Ümit Şahin oradaydı. Onun ayrıntıları üzerinde de konuşma fırsatı bulacağız. Açık gazete. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete şimdi konuyla devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor, 6 geçiyor hatta. Ve Ümit Şahin'le birlikteyiz biraz önce de. Açıkladığımız gibi Cumartesi günü Ankara'da Gölbaşı'nda buluşan toplulukları karşılayanlar arasındaydı. Epey de bir neşeli bir hava vardı herhalde. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk. Nedir durum? Gazetelerde pek görememenin hüsranı ve hüznü içindeyiz de. Yeşil gazete hariç. Valla e, enteresan gerçekten çünkü basında vardı aslında. Yani basın olmasa kameralar, bütün ajanslar gördüm ben orada. Bütün ajansların e, muhabirlerini ama e, bir şekilde haber değeri bulamadılar demek ki. E, şöyle oldu olay biliyorsunuz Büyük Anadolu yürüyüşü 40 günü aşkın bir süredir. Türkiye'nin e, 7 yerinden diye başladı ama sonradan 10'a çıktı o. Evet. 10 değişik noktasından e, yürüyüşçülerle devam ediyordu. hani Kimi kervanlar 3 kişi 5 kişiydi, kimi kervanlar 40 kişiydi. Yani gerçekten e, çok kalabalık kervanlar vardı. Bunların bir kısmı birleşmişti Ankara'ya doğru gelirken falan. Ve plan şuydu Ankara'nın girişinde Konya yolu üzerinde Gölbaşı'ndan gelmeden hemen önce gölün kenarında bir alan var. Orada cuma akşamı bütün gruplar buluşmuş ve kamp kurmuşlardı. Amaçta sabah çok erkenden yola çıkıp Ankara'ya girip öğle saatlerinde de işte Kurtuluş Parkı'nda basın açıklaması yapmak ve eylemi sonuçlandırmaktı. E, fakat e, biz sabah karşılamak için, e, parkta karşılamak için onları Ankara'ya trenle vardık. İşte Kurtuluş Parkı'na doğru gideceğiz falan. Bu arada e, bir e, yürüyüşçülerden biri bir trafik kazası geçirmişti. Onun haberini evet. pek e, galiba bir iki gazete dışında da çıkmadı. Siz e, verdiğiniz onu bir ziyaret ettik hastanede iyi durumu onu gördük. Tam oradan çıktık giderken e, haber geldi ki gölbaşında durdurulmuş ekipler. E, ve hani bize gölbaşına gelin çünkü polis engelleme yapıyor Ankara'ya sokmuyor dediler. gerekçene Gölbaşına gittiğimizde e, yani 200 aşkın destekçilerle birlikte yani yürüyüşçüler artı destekçiler 200-300 arasında insan oradaki kamp alanı gölün kenarında toplanmış durumdaydı birkaç bir iki çadır açılmıştı falan en az o kadar polis vardı belki daha fazla evet, ve polisler karşılarında dizilip böyle e, görüyoruz karşılarında diziliklerin polislerinde hiçbir şekilde Göstericilerden bile daha fazla sanki polis varmış gibi. Yani daha fazla da olabilir ee, ama tam bir blokaj oluşturdular. Yani öyle bir ben gittiğimde öyle bir şey vardı ki yani göstericilerin yola çıkabileceği nokta, normal yola geçmeleri gereken nokta tamamen polis tarafından kapatılmıştı. Yani çok kararlı bir engelleme oldu belliydi. Ondan sonra hemen haberleri göndermeye başladık zaten engelleme yapılıyor diye. Gerekçe işte develerle tere, e, karayolunda yürümek tehlike yaratır. E, işte. karayolarda gibi, güvenlik gibi. Ben de çok e, ciddi bir gerekçe verildiğini duymadım açıkçası. Çünkü... Kaç deve vardı? iki ee, Zaten Pervin e, Pervin Savran e, çok güzel bir yorum yaptı. Yani bütün Anadolu'yu bu develerle yürüdük geçtik. Ankara'nın kanunu farklı mı? Diyor. Yani ben de onun <gülüyor> üzerinde asıl durmak evet. istiyorum zaten. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine bir grup insan sokulmuyor. Bu ilk defa... E, ha, şöyle bir şey de bu. yok. Ee, hani develeri burada bırakın e, siz yürüyün deseler belki öyle bir şey de olabilir. Bu tamamen bir bahane yani. Develer bir bahaneden ibaret. Yani görülmemiş bir skandal olduğu kanaatindeyim ama e, çift, çift kadayıflı bir skandal bu. Çift katlı değil. Evet. Bir taraftan da gazetelerin hakikaten buna hiç yer vermemesi, akıl alacak işte bir Cumhuriyet Gazetesi'nde görün Bir de Radikal Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nde birinci sayfalar Radikal'in iç sayfalarındaydı. Ve yani artık bir seçim yapmak zorundayız. Ya sınır tanımayan tüketim alışkanlıklarımızı sürdürerek... Doğayla birlikte kendimizi de yok edeceğiz ya da onunla uyumlu bir yaşamı seçeceğiz. Biz ikincisini seçenlerden yanayız diyen insanlar. Bu çok tehlikeli bir görüş e, hükümet için evet, anlaşılan. Ben yani, de böyle düşünüyorum. E, bu hani biliyorsunuz hepimiz biliyoruz bu e, çevrecilik denen şey tirnak içinde böyle magazin sayfalarında falan geçer yani hafif bir iştir hobi basın basın için falan uygulaması şeyi var davranışı var hobiymiş gibi davranıyor bir de uzmanlık alan hani bilen için hani herkesi ilgilendiren bir mevzu değildir yani bileni ilgilendirir falan evet. fakat hükümet hiç öyle düşünmüyor bence yani hükümet bunu basından işte pek çok gazeteciden köşe yazarından falan daha çok ciddiye alıyor ki gerçekten hani biraz sonra yorumunu daha da yaparız ama ben hiç katılamadım sadece dışarıdan böyle destek olmaya çalıştık en son karşılamaya gittik fakat üzüldüm de vakit bulamadığıma yürüyemediğim için çünkü gerçekten tarihi bir olay bu. Evet, evet, yani... Yüzlerce insanın yani gerçekten bütün hayatını bütün işini zamanını vesairesini ciddi bir şekilde buna göre ayarlayıp ya da fedakarlık yapıp. Günlerce ben pek çok insanla konuştum orada, kayıtlar yaptım tek tek. Bunların bir kısmını daha sonra herhalde dinleteceğiz. Şimdi de galiba ee, imkanımız bir kısmını. Bir kısmı vermiş. şey yani i̇mkanımız 40 gün yürüyenler, 20 gün yürüyenler, hani yolun tamamını yürüyenler de var, bir kısmını yürüyenler de var. Ve müthiş e, bir dirençle, bir müthiş bir keyif alarak e, bu eylemi yapmışlar. Ben hani uzun yıllardır bu hareketin içinde olan biri olarak bu kadar ciddi bir e, tabandan yükselen bir harekete nadiren tanık olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, ben de söyleyebilirim. aynı, aynı fikirdeyim. Yani geçen hafta konuştuğumuzda işte, yuvarlak çaydan yola çıkan 22 yaşındaki genç kız, yorgunluğunu giderek artmakta, 20, 20. günden sonra atmakta olduğunu söylüyor. Yorgunluk artmak şöyle dursun, atıyor üzerinden çünkü... ...yaşamakta olduğumu fark ettim... ...giderek işte o Maçadon'un şiiri... ...oradan da aklıma geldi... ...yani kendi yolun... ...hayatı... E, ...asfaltın arasından büyüyen çiçekleri... ...görmeyi öğrendim diye konuşan... ...insanlar var ve bu... ...bütün... E, ...hakikaten senin de dediğin gibi işte... ...öğrenci ise okulunu... E, ...işte birçok şeyi... E, ...fedakarlık yaparak birçok şeyden... ...yola çıkan yürüyen insanlar var... ...ve bunları... Hükümet sokmuyor. Ve hepsi de ne dediğini biliyor yani. Hepsi gerçekten sadece e, böyle kendi köyümde hes istemiyorum ya da kendi köyümde altın madeni istemiyorum demiyorlar. Yani hepsi gerçekten bence mükemmel bir manifestosu var e, evet, yürüyüşün. Böyle. E, o manifestoda da belirtildiği e, şekilde bütün bu yıkıcı kalkınma politikalarına karşı doğanın haklarını savunduklarını ...söyleyen insanlar. Evet, dağlarımızı, yani. ormanlarımızı... ...kıyılarımızı, derelerimizi... ...göllerimizi sahipleniyoruz ve... ...bunların özelleştirilmesi... ...bir mal gibi alınıp satılmasını... ...kabul etmiyoruz diyorlar ve... Herkes... ...ve doğanın haklarını da... ...ve bunun anayasa güvence... ...anayasal güvence altına alınması da manifestoda var mesela. Yani gerçekten çok... ...bugüne kadar ekoloji hareketinde gelinen en ileri noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iş oldu. tarafı anayasanın 56. maddesinde zaten çevre hakkı e, diye bir şey var ama uygulanmıyor. Sadece hani yazılmasıyla da. Evet orada ama sadece insanların çevre hakkından da söz ediliyor. Evet edilir. ama yani, doğanın kendi hakları olmaması. Temizli çevrede evet. yaşama hakkı. Benim ilgimi çeken ve burada hani senin dediğin gibi ilginç olan bu insanların hiçbiri öyle e, hani bunu bir protesto amaçlı e, düşünüp planlayıp yapmıyor. E, Aksine gündelik hayatlarını ara vererek ve gündelik hayatlarını korumak üzere e, evet, yapmaları önemli. Evet, evet, yani kendini doğa ananın sahibi değil bir parçası olarak gören bizler evet. diyor. Manifestolarında böyle küçük bir cümle var. Mesela içinde var olduğumuz doğayı ve onun hassas dengesini tehdit eden yukarıda sıraladığımız ilkeleri diyor işte hepsi ve aralarında herkes var. Çiftçiler, öğrenciler, köylüler, muhasebeciler, göçerler, göçerler, evet, binlerce yıldır göçmekte olan insanlar. Esnaf filan var ve tamamen sıradan insanlardan oluşuyor ve yukarıda sıraladığımız ilkeleri ve talepleri karşılamayan ...hem ulusal hem de uluslararası yasa, sözleşme, antlaşma ve bunların uygulamalarının tümünü reddediyoruz diyor bu kadar basit. Ve profesyonellerin çevreciliğine alışmış bir ülkede yani mühendislerin, doktorların, işte yazar çizer takımının falan çevreciliğine alışmış bir ülke burası. Yani biliyorsunuz bir yerde bir konu olduğunda nükleer enerji olsun başka bir şey olsun hemen uzman aranır. Evet. Ee, hani o da belki evet önemli ama hani halkın bu konularda herhangi bir fikri ve kaygısı olmadığı varsayımı vardır toplumda. Böyle bir toplumda gerçekten bu hani sıradan insan vurgusu e, çok önemli. Gerçekten tabandan halkın e, yükselttiği bir ekoloji mücadelesi olabilir. Eğer bunu e, e, rahat bırakırsa e, toplum yani devlet bir, bir taraftan baskı yapıyor işte onu... E, ...anlatayım biraz daha... ...bir taraftan başka taraflardan baskılar geliyor... ...bu tartışmaları izleyenler bilir... ...yani eğer bu enerji... ...bu eylemlilik şeyi... ...ruhu diyelim ya da aktivist ruh... ...bence kendi akışına bırakılır... ...bir taraflardan çekiştirilip bozulmazsa... Çok yepyeni bir ekoloji hareketinin doğuşuna tanıklık edebiliriz Ben de böyle e, yazmıştım zaten. Aslında biraz e, sesler de galiba arkadaşlarımız da hazır vaziyetteler. Biraz kulak verelim. aykırıdır. Lütfen açıklamanızı yaptınız. Kamuoyuna sesini duyurdunuz. Araçlarınıza geçip dağılın. Tekrar ediyorum, yaptığınız eylem yasalara aykırı. Ada doluyor, vermeyeceğiz. Ada doluyor, vermeyeceğiz. Ada doluyor, vermeyeceğiz. Ada doluyor, vermeyeceğiz. Ada vermeyeceğiz. tam şey e, kaydı e, polisin işte dağılım yarısını yaptığı kayıt o şöyle oldu şimdi e, 12'de basın açıklaması yapılması kararı verildi ve basın açıklamasından sonra da Ankara'ya doğru yürüyüşe geçeceğiz diye karar verildi basın açıklamasından önce de işte halaylar çekildi çeşitli e, hani Türkçe, Kürtçe e, türküler, akordeonlar işte e, değişik Çalgılar, çeşitli yörelerden yani gerçekten bir... Ya muazzam bir mozaik bir, hakikaten Evet gerçekten bir çeşitlilik bir, şey. bir mozaik şey yansıyan bir yerde. O eğlencenin şeyin ardından ve sloganlar işte bu duyduğunuzdan çok daha güzel sloganlar bunları kayıtları elden geçirdikten sonra tekrar yayınlamak lazım. Ee, ...tamamen bu Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganının çeşitli versiyonları... ...Kürtçesi de dahil... ...mesela nadır nadır nadır ...anladığım hmm. kadarıyla sormadım ama bu vermeyeceğiz e, demek... Hmm. Ee, ...çeşitli şekiller hep birlikte atıldı bunlar... ...bütün e, işte Karadeniz'den gelenler, Akdeniz'den gelenler... ...Mezopotamya Kervanı'ndan gelenler, İç Anadolu'dan gelenler falan... ...hepsi hep birlikte bu sloganları attılar... Ardından bir yani saate yakın bir şey, basın açıklaması. şey diyeceğim, bir bölünmez bütünlük sağlandı galiba. Kesinlikle, <gülüyor> müthişti. Bu basın açıklamasının ardından tam basın açıklaması biterken yürüyüşe geçildi. Develer hareketlendi dendi ve develerin ardından millet yürümeye başladı. İşte biz de peşine Tempo takıldı. Tempo'yu da belirliyor çünkü develer. Tempo tam öyle bir elli metre falan yürünemeden tam caddeye çıkan yere. Ee, gelmişlerken, çünkü arkadan yürümüşlerdi, yani bir patika vardı, oradan yola çıkmak istediler. Ee, polis koşarak, orayı boş bırakmış polis, koşarak orayı kapattı yola çıkışı. Yani çok böyle e, sanki, yani büyük bir şey oluyor orada gibi. E, büyük bir ...nümayiş var, isyan var falan gibi. belki bir de bir grup bizden yürüyor işte. Ses kaydı da dikkat çeken... <gülüyor> ...yaptığınız eylem yasalara aykırıdır. Evet. Yani ve tek yaptıkları şey bu... ...size dağılın diyorum. İşte yaptığınız yasalara... ...aykırıdır. İşte gösteri... ...yürüyüşleri yasası... ...kaçtı 2500... ...ben kaç. Ona aykırıdır. Ee, Niye? Niye aykırı? Aykırıdır yani. O kadar. Herhangi bir gerekçesi yok. Sonra pazarlık yapmaya başladılar... ...avukatlar falan filan ve... E, bir sonuç vermedi oturma eylemi başladı. Yaklaşık bir buçuk saat oturma eylemi sürdü. Aslında daha da uzun sürerdi fakat çok ciddi bir sağanak yağış başladı. Tam da tarlanın içerisinde bir tarlanın kenarında oturuluyor. Tabii her taraf birdenbire balçık, çamur falan ee, insanların bir kısmı ayrıldı. Fakat e, epi bir grupta bir elli kişi falan da oturmaya devam etti. Ardından da zaten biraz daha geriye çekilip e, asıl kamp yapılan alana... E, ...gelinip e, orada e, bu direnişin sürmesi kararı verildi. En son gelen haberde de baskıların ağırlaştığı yolunda değil mi? Orada hala oturuyorlar çünkü, evet, de, bekliyorlar. Evet, Yeşil Gazete'nin e, haberine göre e, gelen yardımlar da engelleniyormuş orada oturan göstericileri. Tuvaleti 20... kullanmalarını engellemişler. Oradaki he? benzin istasyonundaki tuvaleti kullanmalarını engelliyorlar. Evet, e, sürekli değişen 20 kişiyle oturma eylemi devam ediyormuş kendilerine seyyar tuvalet gönderilmiş. iki kere polis tarafından yerleştirilmesi engellenmiş bu seyyar tuvaletin. Çankaya Belediyesi göndermiş seyyar tuvaletleri. Çadırların kurulduğu alana indirmesi polis tarafından engellenmiş. Ankara'ya geri gönderilmiş seyyar tuvaletler. Daha sonra başka bir araçla yine çadır alanına getirilmiş ama bu sefer polis tarafından kamp alanına bile sokulmamış. Görülmemiş bir rezalet evet, olduğunu. Evet. Kervan çadırlarından mi? bir tanesi kırılmış durumda. Ee, ve hala da orada onlarca polis ve polis otobüsleri e, duruyormuş. Gerçekten büyük skandal. yani evet. Evet, Bunu ilk defa ben şeyde fark etmiştim. bu Biraz da zorlu, benim açımdan zorlu geçen bu Ankara'daki çevre, e, Enerji Bakanı ile katıldığımız daha Akül'ün programında çünkü çok durma hakim, kontrol altında filan izlenimi veren bir konuşma tarzı vardı... ...Enerji Bakanı'nın baştan sona. İtidarını kaybetme eğilimini gördüğüm tek nokta buydu. Büyük Anadolu yürüyüşünden bahsedildiği anda kendisi bahsetti. Birden infiale kapıldığını gördüm. Yani orada bir gözünde korku ve öfke, hiddet karışımı bir şey vardı... Yani bu benim tamamen kişisel yorumum tabii ama o, ta, o tarihten beri en azından kendi payıma daha yakından takip etmeye başladım. Yani bundan büyük bir şeyle irite olduklarını keşfettim. Çünkü tamamen alt ve hiçbir grubun herhangi bir etkisinin olmadığı yani örgütleyici olarak tamamen spontane herkesin kendi yöresinden örgütlenerek geldiği bir şey olması da ayrıca ilginç. Hiçbir siyasi partinin ya da bir grubun etkisi yok bu. Yani mesela e, hesapta olmayan benim görüştüğüm e, yürüyüşçülerden bir tanesi İç Anadolu'ndan Avanos'tan yola çıkan bir kervan var. Üç kişiden oluşuyor. E, normalde ilk yapılan planlarda yok. E, orada yaşayan işte bir e, öğretmen miydi? Kayıtlarda vardır. E, bir kadın e, arıyor işte koordinasyonu. İşte ben de yürümek istiyorum ne yapabilirim? Bir kervan oluşturabilirsiniz isterseniz deniyor. Ve orada üç kişilik bir grup oluşturuyorlar. Ve galiba 20 güne yakın süren bir yürüyüş yapıyorlar. Avanos'tan. ostan. Yani bu gerçekten e, bir takım yerlerde sanıldığı ya da iddia edildiği gibi. Hani birilerinin e, para verip yürüttüğü bir şey. Ben yani Bu kadar absürt şeyler zaten saçma da. E, gerçekten bir merkezi büyük bir örgütlenme falan da yok. Hatta bunun zaafları da orada görünüyordu. Yani... Bu yürüyüşün tamamen e, dağınık bir şekilde yatay, başladığı evet. yatay başladığı o kadar belli ki son noktaya gelindiğinde tam olarak kervanlar birbirleri anlaşamamıştı bile. Yani eğer tek bir noktadan yönetilen yönlendirilen e, bir liderliği olan falan bir hareket olsa bu herhalde ne yapılacağı çok daha net olurdu. Halbuki son dakikaya kadar orada ya ne yapsak e, arkaya mı girmek lazım burada mı kalmak lazım konusunda. Tartışmalar sürüyordu. yani Ama bu kadar gücü da, de buradaydı. Tabii, tabi tabi. meydanından. Deyip, bu anlaşılamıyor turustan, ama işte. Evet. Ne tahriri anladılar. Evet. Bazı insanlar ne bunu anladılar. Ve anlamayanlar da hep aynı insanlar. Evet. Bir yerlerden yönlendirilmeyen, yönetilmeyen, merkez komiteleri olmayan şeyleri anlamıyorlar çünkü bazı insanlar. Yani bu da çok açık. E, alışık değil tabi. E, pek böyle bir organizasyon şeklinde herhalde diyelim henüz ama... Ee, bu gibi bence şey. alışılacak, işte alışılacak. Onun için tekrar bugün... İyimser misin, kötümser misin anlayamadım Mahit. <gülüyor> ben son derece iyimser <gülüyor> Ben de öyle. Antonio. Hayır, bir örneği olması birden fazla örneği olacağı anlamına <gülüyor> gelir diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, Antonio Machado. Yani yürüyorlar ve yolu kendileri yapıyorlar. Yürüye yürüye yapıyorlar bu insanlar işte. Bunun hiç bence lamıcım yok. Asıl ben meslektaşlarım adına biraz... ...utanç içindeyim doğrusu... ...yani olacak gibi bir şey değil... ...böylesine gözlerinin önünde... ...dört bir tarafından gelen ve üstelik de... ...şeyi de anlamakta güçlük çekiyorum ben... ...yani bu hükümetin... ...çeşitli tavırlarına muhalif olan... ...çok sayıda insan var. Bence göremiyorlar gerçekten Neden? de göremiyorlar. Neden peki işte iyi fırsat hükümetin polisi halkı i̇şte başkente sokmuyor. Demin, Ta dört bir yandan gelen halkı sokmuyor. Demin dediğim alışık olmama durumu bunun için de geçerli. Böyle bir şeyin önemini kavrayamama da var. Yani işte arkasında o senin dediğin o merkez komitesi işte bir organizasyon kurulu vesaire gibi bir şey olmadığı zaman... E, ...belki ister istemez hani e, insanların zihninde geri plana mı atılıyor öyle kategorize ediliyor. Daha önce rastlamadıkları bir şey olduğu için bu kolay kolay yerleştiremiyorlar bunun öneminde gibi düşünmek istiyorum yine olumlu tarafından bakarak bunun neresinde olumlu ben anlıyamam iyi niyetli değil lütfen <gülüyor> aynen öyle lütfen bu arada şeyi de hatırlatırım hala bu Ankara'da kervanların konakladığı yerde bazı ihtiyaçlar da var Ankara'dan destek de veriliyormuş eyleme ...bu Yeşil Gazete'de bir çağrı var... ...bu IMC'ye katılmak için... ...kervanların adresi verilmiş... ...Konya yolu 24. kilometre... ...GPO Mahallesi... ...NO 204 Gölbaşı Starpet Tesisi olarak... ...zaten Gölbaşı çıkışındaki... ...Starpet Benzin istasyonu dediğiniz zaman... ...hani zaten yoldan geçerken... ...başta polisler olmak üzere herkesi görüyorsunuz... <gülüyor> ...ama bir şey daha söyleyeyim... ...biz ayrılırken artık o büyük... ...acayip bir yağmur yağdı falan... ...işte yavaş yavaş destek için gelenler... ...ayrılmaya başladı, yürüyüşçüler kaldı ama... Ayrılış sırasında mesela bir tane otobüs gelmişti Ankara'dan. O otobüs geri dönecek. Biz de o otobüse binip yani trene yetişeceğiz çünkü. Ankara'ya dönmek istedik. Fakat polis otobüsün görbaşından öteye geçmesine izin vermedi. Yani bu nasıl bir keyfi seyahat özgürlüğü engellemesidir onu da anlamak mümkün değil. Yani biz eyleme giden bir ekip de değiliz ki eylemden i̇şte dönüyoruz otobüs, yani. Otobüs olduğu zaman öyle oluyor. Otobüse birkaç kişi birden fazla bir grup bindiği zaman onlar eyleme polis gidiyor. Polis eskortunda haber vermiş miydiniz otobü, otobüse bineceğinizi? izin almış mıydınız poliste? Yani ben şahsen almadım ama zaten polis eskortuyla yola çıktı <gülüyor> otobüs. Ve e, polis eskortuyla otobüs gölbaşına kadar götürüldü. Gölbaşında indirildik ve oradan... ...ayrılarak e, minibüslere falan binip Ankara'ya gitmemize izin verildi. Böyle de hani inanılmaz bir... Yan yana e, yürümeniz de yasak yani. Yani bir şey var orada. Gerçekten e, bu, bunu hani basının ve işte kanaat e, önderlerinin falan... ...öyle denen e, kesimin bir üzerinde düşünmesi lazım. ya. En azından şunu düşünsünler. Çevre önemli olmayabilir. Hani bir grup takıntılı insanın bizim gibi meselesi olabilir. Bu yürüyen insanlar da... Ee, böyle kafayı takmış insanlar olabilir Peki hükümet niye bu kadar takıyor Bu meseleyi kafaya Ve niye hükümet bu kadar e, Pek çok şeyde yapmadığı engellemeyi Bu kadar sert engellemeyi yapıyor Yani şu anda Kürt sorunu konusunda e, Sert bir tavır alıyor Gösterilerde, eylemlerde hükümet Bir ara başka neye aldı bilmiyorum Bir öğrencilerle ilgili Öğrenci eylemlerinin bir kısmını aldı Ama Bir de bunu alıyor işte Bir de şeyi var tabi e, Bunun bir öncülü var e, yapılış biçimi veya eylem tarzı olarak e, benzemesi de Ankara'nın içinde bu girdiği zaman teker eylemine benziyor. Evet. Direnişi. Teker eylemine el benzemesin diye bir e, korku Aynen olduğu öyle. çok bariz, çok belli oluyor. E, ama yani e, bu işte çevre bakanlığını icraci bakanlık haline getiren. Yani çevreyi koruması gereken bir bakanlığı baraj yapan bakanlık haline veya işte HES yapan bakanlık haline getiren zihniyet. Cengiz Aktır'ın dediği gibi programcımız sanayiden sorumlu. Evet bakanlığı. yani bu zihniyet bence çok bariz ve bütün muhalefete rağmen İstanbul'un her tarafını 3. köprü, 3. havaalanı diye vaat afişleriyle dolduran bir partiden bahsediyoruz yani. Çılgın proje, muhteşem proje değil mi? Öyle öyle bir afiş Muhteşem gördüm. proje. Bir tabii. apartman boyu. Sorma ya. Bizim oralardan çok iyi görünüyor. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Hatırlatma. E, fakat şey var. E, yani bunu e, hem hükümetin hem de görmeyen, e, görmemekte bu kadar kör gözün parmağına olan bir olayı ve senin dediğin gibi ben de katılıyorum buna tarihi, gerçekten tarihi olan bir olayı. Bu konuşulacak önümüzdeki yıllarda da bu Ankara yürüyüşü büyük Anadolu yürüyüşü ben benim kanaatime göre nazilene uzun süre konuşacak bunu hem medyanın hem e, hükümetin de hem görüp hem görmezden gelmesinin temel nedeni kitlelerde kit, tabandan yükselen e, hareketlere karşı korku Derin bir demokrasi korkusu ve nefreti ben öyle görüyorum ve bitmiş diyorum. de değil yani e, hala görmek isteyenlerin vakti var. Çünkü eylem bitmiş değil. Bitmeyecek. Ee, mesela yani. işte orada ben pek çok insanla konuştum ama mesela Pervin Hanım'ın e, en net konuşan oydu yani. E, ben Çankaya'ya çıkana kadar buradayım. E, i̇şte keçileri falan da bıraktım ama diyor. Hani e, Ben buradan ayrılmam. Yani buraya kadar biz basın açıklaması yapıp dönmeye gelmedik dedi. Evet, Pervin e, Hanım da Sarı keçili aşiretinin. E, Evet, göçer olarak yaşayan toroslardaki evet. son göçer ve e, sonsuza kadar göçmek gibi bir hedefleri var onun için eylem bitemez yani sonsuza kadar göçer hayatı sürdürmeyi öngören bir topluluk sonsuza kadar da hareket halinde olacak demektir hareket nerede bereket orada diyoruz <gülüyor> Ümit çok teşekkürler ben bunu teşekkür tekrar bahsedeceğim günümüzde çok ve Meslektaşlarımıza da, refiklerimize de daha çok ilgi göstermelerini dileyelim. Özellikle televizyonların orada. Çadırlar, develer, başkent, <gülüyor> göçerler ve yıkılan çevre orada. Evet. The Beatles'dan bir parçayla da bitirelim. Bugün Robert Blackwell'in doğum günü ilişkin şeyler yaptık. Çok ünlü bir besteci. Ee, Little Richard'ın meşhur ettiği parçayı bu sefer de Beatles'dan dinleyelim. Long Tall Sally. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Açık gazete. Kaste'nin tekrarını gece 01.00'den itibaren dinleyebilirsiniz.